İster inanmayın. Şu bir gerçektir ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaad ederse mutlaka gerçekleşir derler. Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an onların saygısını böyle arttırır.